Tarla faresi Pıtırdak Ormanda yağmurlu bir gün yaşanıyordu. Tarla faresi Pıtırdak evinin penceresinden yağmurun sesini dinliyordu. Böyle havalarda uyumayı çok severdi. Gözlerinin yavaş yavaş kapandığını hissetti. Bir süre sonra horlayarak uyumaya başlamıştı. Yağmurun sesiyle Pıtırdak'ın horultusu birbirine karışıyordu. Pıtırdak bu tatlı uykusundan ıslandığını hissederek uyandı. Islaklığın sebebini anlamak için etrafına bakındığında, evinin her tarafının sularla dolmaya başladığını gördü. Gözlerini kocaman açarak, hey, ''Eyvah!'' diye bağırdı. Evimiz su basıyor. Hemen arkadaşlarından yardım istemeliydi. İlk önce geyiğin kapısını çaldı. Geyik kapıyı açar açmaz, ''Geyik kardeş, yağmur!'' diyebildi. Pıtırdağı sırılsıklam ıslanmış halde karşısında gören geyik, Pıtırdak'ın sözünü bitirmesine izin vermeden kurulanması için ona bir havlu uzatıp içeri döndü. Oysa pıtırdak havlu istemiyordu. Onun istediği bir an evvel kışlık yiyeceklerini ıslanmaktan kurtarmaktı. Pıtırdak havluyu almadan hızla oradan uzaklaştı. Arkadaşı Zebra'nın evinin yolunu tuttu. Zebra pencereden yağmuru izliyordu. Pıtırdan koşa koşa geldiğini görünce çok şaşırdı. Fareciğim bu yağmurlu havada dışarıda ne işi vardı? Pıtırdak nefes nefese kalmıştı. Kesik kesik konuşmaya çalıştı. Ay, be, benim, benim evim Is, ay islandı. Benim evim ıslandı. Isla. Söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Zebra evinin kapısını açarak Yağmur geçene kadar ben de bekleyebilirsin dedi. Pıtırdak çok sinirlendi. Arkadaşları bir türlü onu anlamıyordu. Son çare olarak Kirpi'nin yanına gitmeye karar verdi. Kirpi pıtırdak görünce <gülüyor> ''Hey arkadaşım galiba yağmurlu havada gezmeyi çok seviyorsun.'' <gülüyor> diyerek güldü. Canı sıkılan Pıtırdak üzgün bir şekilde ''Yiyeceklerim sularla birlikte gidiyor.'' dedi. Kirpi onun şaka yaptığını sandı. ''Ben yürüyen peynir, ceviz görmüyorum.'' diye karşılık verdi. Kirpi'nin şakalarına çok canı sıkılan Pıtırdak Derdini ona anlatmaktan vazgeçti. Arkadaşları tarafından anlaşılmamak Pıtır daha çok üzmüştü. Dalgın dalgın ne yapacağını düşünürken önünden ağır ağır adamlarla geçen kaplumbağayı gördü. Kaplumbağa kardeş diye seslendi. Efendim dedi kaplumbağa ona dönerek. Of arkadaşlarım bir türlü beni anlamıyor. Beni dinlemiyorlar bile. Bu duruma üzülüyor musun? Çünkü kışlık yiyeceklerim yağmurda ıslanıyor. Ve arkadaşlarım beni anlamadıkları için bana yardım etmiyorlar. Seni neden anlamıyorlar sence? Çünkü beni dinlemiyorlar. Öyleyse onlara ne istediğini güzelce anlat. Demiş kaplumbağa. Pıtırdak yaşadığı olayları şöyle bir düşünmüş. Hmm. Giyik sözümü bitirmeme izin vermedi. Zebra'ya ben düzgün anlatamadım. Kirpiye de şaka yaptığı için kızınca anlatmaktan vazgeçtim. Püh elbette ya diyerek bir çığlık attı. Ben onlara daha güzel anlatabilirdim. O zaman arkadaşlarım beni daha iyi anlayabilirlerdi. Pıtırdak kaplumbağa yeti şey arkadaşlarının yanına koştu. Hey lütfen beni dinleyin diye seslendi. Arkadaşlar evimi su bastı. Yiyeceklerim yağmurda nehre doğru akıyor. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bunu duyan arkadaşları hep beraber Pıtırdağ'ın evine koşup ona yardımcı oldular. Yerlere dökülmüş cevizleri, peynirleri hepsini topladılar. Evi onardılar. Pıtırdak'la birlikte bu olaydan çok güzel bir ders çıkardılar. Anlamak için dinlemek, dinlemek için de güzel söylemek gerek.